Merhaba değerli Açık Radyo dinleyicileri, bendeniz Utku Uyar. Er. Yeni bir Yeşil Çamaköy programında sizlerle birlikteyim. Bugün 52. programımız, e, biliyorsunuz iki hafta önce 50. programımızı kutlamıştık. Bugün de 52. programımızı kutlayacağız çünkü 52. program demek birinci yılın tamamlanmış olması demektir. Efendim 52 haftadan biridir yani tam bir yıldan biridir Açık Radyoda 94.9 frekansında sizlerle buluşuyoruz Yeşil Çamaköy programı olarak. Çok değerli konuklarım oldu programda. Ancak bugün programı birazcık daha farklı yapacağım. Hem de birinci yıl şerefine programda bugün tek başımayım. Sizlerle birlikteyim. Ve bugün birazcık daha görecel olarak güncel konuları seçtim. İki tane haberim olacak. Bunlardan bir tane sergi haberi. Diğeri ise bir film gösterimi haberi. Ayrıca programda ben çok sevdiğim iki oyuncu olan Halit Akçıtepe'yi ve Bülent Kayabaşı da anmak istiyorum. Çünkü şurada bir e, parantez açmak istiyorum. E, son dönemde özellikle sosyal medyanın çok e, yaygınlaşması ve hayatımızın bir e, parçası haline gelmesiyle birlikte bazı değişik alışkanlıklar da oluşmaya başladı galiba. Tabi geçmişte de buna benzer şeyler oluyordur elbette ama e, son dönemde benim e, sosyal medyada gözlemlediğim bir durum var. E, bu bilinçli ya da bilinçsiz yapılıyordur. O, orası çok önemli değil bence ama e, bir ismimi kaybettiğimiz zaman sanatçı hepimizin değer verdi. bu Türk olmak zorunda değil, Türkiye'den olmak zorunda değil, e, dünyanın herhangi bir yerinde e, ismi çok çoğumuz tarafından bilinen ünlü bir isim kaybettiğimiz zaman e, onun hakkında meteoriler düzülmeye başlıyor. E, Hatta öyle bir yere geliyor ki işte hayatımızdaki en önemli filmi çekmiş ya da en önemli filmde oynamış, hayatımızın şarkısını beslenmiş sanatçılar. Ya da o yapılan eserlerin hepsi çok yüceltiliyor. Yani böyle bir bir böyle yüceltme kültürü gibi bir şey oluşmaya başladı. Ancak işin garibi, bunda bir sorun yok ama işin garibi aradan iki gün geçtikten sonra o yüceltilen yerinde hiçbir şey olmuyor ve her şey yine kaldığı yerden devam ediyor. Tabii hayat devam ediyor sonuçta ama Hani diyorum ki bazen hani o yüceltmeler hani belli bir seviyede dursa daha mı güzel olur ee, ya da bazılarının hani belli sınır koymakta bir doğru değildir hani duygular ama bazen o çok değer verdiğimiz isimleri ara ara atılasak daha güzel olmaz mı? Ee, çünkü bir sanatçımızı e, kaybettiğimiz zaman benim için o sanatçı ölümsüzleşiyor çünkü koyduğu eserlerle birlikte onun e, bizlerle olan ilişkisi devam edecek. Ancak bizler için sanatçıların Ölümsüzlükleri onların ortaya koydukları eserler olduğu için ben biraz da e, sanatçılarımızı böyle sadece ölüm yıl dönemleri ya da o dönemler içerisinde bir iki gün içerisinde değil de yani daha ara ara hatırlamayı e, daha doğru buluyorum. Belki birazcık daha samimi mi geliyor bilmiyorum aslında yani bazı şeyleri de artık samimiyetsizlikle her şeyi ele almamak gerekiyor tabii ancak yani yeri geldiği zaman değil de aklımıza geldiği zaman ya da zaman zaman unutulduklarını düşündüğümüz zaman hatırlatmanın da önemli olduğunu düşünüyorum. E, çünkü galiba gerçekten de bir sanatçı unutulduğu zaman e, ölüyor. E, onları hatırlamak, onları hatırlatmak çok doğrudur. Her zaman yüzümü güldüren oyunculardır. Gerçi Halit Akçatepe, canım kardeşimle birlikte biraz ağlattı bizleri ama e, bu iki sanatçı hep yüzümü güldüren, çok pozitif, bana çok pozitif enerji veren iki sanatçı. E, onları da yine onların bana verdiği pozitif enerjiye Benzer bir şarkıyla anmak istiyorum ben programda. Önümüzdeki zamanlarda yine onların ya oynadığı bir filmden bahsederek ya da onlar hakkındaki belki bazı anıları da başkaları tarafından dinleyerek belki onlar yine hatırlarız. Ancak dediğim gibi biz de bir Yeşilcam arkeolojisinden bu iki değerli sanatçımızı bir güle güle diyelim. Horbimenden Yavuz şarkısı bu İnek Şaban ve Gerçek Şaban filmlerinde de ana teması olarak kullanılmış. Çoğumuzun bildiği bir melodi. Ölbümen'in Yavuz şarkısı 1967 tarihi şarkıyı dinliyoruz ve tekrardan e, hem Bülent Kayabaş'a hem de Halit Akçıtepe'ye güle güle diyorum buradan. Evet, Men'in Yavuz şarkısı 1967 yılından genellikle Kemal Sunal filmleri akla gelir. Ee, İnek Şaban ve Gerzek Şaban'ın da zaten film müziği olarak da e, akıllarda kalmış. Pek çok kişi Herb olduğunu bilmez bu şarkının ancak e, o filmleri izlemiş olanlar için e, önemli bir soundtrack'tır bu şarkı. Ben de bu şarkının e, pozitif enerjisiyle birlikte e, Halit Akçatepe ve Bülent Kayabaş'ı güle güle demek istedim. Yayınımız devam ediyor. Açık Radyo'dayız. 94.9 frekansında Yeşil Çamarkesi programında bendeniz Utkuler'le birliktesiniz. Ve bugün 52. programımız yani birinci yaşımızı doldurduk Açık Radyo'da. Herkese buradan tekrar sevgilerimi, saygılarımı da sunuyorum. Özellikle programa emeği geçen herkese. Bugün iki tane habere yer vermek istiyorum ben. Hem de bu şekilde önümüzdeki günlerde... Bir tanesi yer alacak e, Eskimeyen Türk filmleri yeniden Beyaz Perde'de e, programında yakalamış olabilirsiniz. E, 8 ve 13 Mayıs arasında Eskimeyen Türk filmleri yeniden Beyaz Perde'de buluşuyor. E, bu e, TSA, e, Türk Sineması Araştırmaları Bilim ve Sanat Vakfı'na e, ait Türk Sineması Araştırmaları'nın, İstanbul Modern e, Sinema, Sinema Genel Müdürlüğü'nün ve İstanbul Şehir Üniversitesi'nin, e, ile birlikte yapılmış ve bu filmlerin hak sahibi olan Fanatik Filmin katkıyla birlikte e, ortaya konmuş bir program. E, bu eskimeyen Türk filmlerinin beyaz perdeyle buluşması bence oldukça önemli de bir e, durum çünkü bu eskimeyen filmler diyerek aslında biraz önce Sedem'in bahsettiğim hani sanatçıların e, ölümsüzlüğü konusunda aslında altı çizilmiş bir noktada burada hem yönetmenlerimizin de e, önemi vurgulanıyor bu seçkiyle birlikte. Ben ayrıca çok önemsiyorum bu tip programların artmasını. Çünkü bu filmleri bizler ne kadar evimizde izleyebilirsek de Beyaz Perde'de başka insanlarla birlikte izleme, tanımadığımızı belki de insanlarla birlikte izleyerek başka bir sinerji de yakalamamız çok güzel olabilir. Bu filmleri Beyaz Perde'de izlemenin ayrı bir tadı olacaktır. O nedenle bu tip gösterimleri takip etmenizi öneriyorum ben. 8-13 Mayıs tarihleri arasında 22 tane film gösteriliyor. Ödüllü filmler. E, Atıf Yılmaz, Dermiş Zaim, Duygu Sağuroğlu, Ertem Eğilmez, Ertem Göreç, Halit Refi, Lütfi Akat, Memdüğün, Metin Ersan, Özcan Alper ve Semih Kaplanoğlu gibi Türk sinemasının önemli yönetmenlerinin imzasını taşıyan filmler yer alıyor. Gerçekten kasır, kaçırılmayacak bir program olacak bu. E, programın birebir detayları şu anda elimizde yok. Zaten daha zamanımız var 8 Mayıs'a kadar. E, tesa'nın sayfasında veya sinematikeşilçam.com sitesinde program açıklandığı zaman saatlerine ve günlerine filmlerin görebiliriz. Ancak elimize ulaşan bültende e, hangi filmlerin yer alacağı sorusuna e, birkaç film olarak örnek verilmiş. Mesela e, açılış 8 Mayıs pazartesi günü e, Bilim ve Sanat Vakfı'nda e, Yılmaz Ali filmiyle oluyor. Ve e, Lütfakad'ın halde edip uyarlaması da yine aynı gün, e, 1949 yılındaki çektiği Fa ha Vurun Kahpeye filmi e, pazartesi günü yer alacak. Yine gösterim içerisinde... E, ...üç arkadaş filmi... ...Metin Ersan'ın Geçmiş Arkadaş filmi... ...Atıf Yılmaz'ın Ah Güzel İstanbul... E, Semih Kaplanoğlu'nun Bal filmi... ...ve Dervis Zahimi'nde Gölgeler suretler Süretler filmlerinin yanı sıra... ...benim de ya, yeniden Beyaz Perde'yi izlemek istedim... E, ...ve bence Sinan Çetin'in... ...tek güzel filmi olan Çiçek Abbas filmi de var... ...İlyas Salman ve Şener Şenli... E, ...ayrıca Zeki Ökten'in... ...Kadirina'nın başrolünü üstlendiği... ...Askerin Dönüşü filmi de var... E, güzel bir seçki. Eğer e, Türk sinemasını yakından takip ediyorsunuz veya Türk sinemasıyla tanışmak istiyorsanız bugüne kadar tanışmadıysanız eğer e, bence e, takip etmenizde fayda olacak bir e, gösterim. Dediğim gibi tekrar ediyorum 8 Mayıs pazartesi günüyle 13 Mayıs arasında Bilim ve Sanat Vakfı tarafından İstanbul Modernle Fanatik Film İşbirliği tarafından yapılmış bir gösterim. Detayları dediğim gibi hem TESAN'ın yani Türk sineması araştırmaları sitesinden veya www.sinematikeşicam.com sitesinden e, detaylara edinebilirsiniz. Diğer haberimiz bölümümüz ise e, aslında yine bir anma haberi. E, özellikle benim için çok önemli bir isim. Giovanni Sconomillo e, hem onun doğum günü de 25 Nisan. E, Giovanni Sconomillo'nun e, anısına hem de bu tarihleri denk getirmiş bir e, sergi var. Aslında ben eee bu sergiye hala gidemedim işlerimden dolayı ancak e, bu hafta içerisinde kesin gitmeyi düşünüyorum. 5 Nisan'da başlamıştı sergi. E, 1 Mayıs'a kadar da devam edecek. E, 1 Mayıs'ta o bölgelere yani girmeniz ne kadar şeydir. Çünkü çoğu yol kapalı olacak sanırım Taksim'le ilgili. Ama 1 Mayıs'tan önce bu sergiyi ziyaret etmenizi öneriyorum. Peki sergimiz nerede? TÜRVAK'ta e, Türkiye'nin Anadolu Vakfı'nın Sinema ve Tiyatro Müzesi. Daha önceden e eğer e ziyaret etmediyseniz TÜRVAK'ı özellikle sinemamız ve tiyatromuz adına çok önemli bir müze. Zaten çok az örneği var e bu tip e müzelerin ama en önemlisi de TÜRVAK şu anda. E Türk sinemasının Levanten Beyoğlu Kontu isimli sergide hem de e müzeyi de görmeniz için bir e de olmuş olabilir bugüne kadar görmediyseniz. E ancak e sergi de çok ilginç. E Giovanni Scenomillo'nun 68 yıllık sinema geçmişine ve kendisinin gündük hayatına dönülük onun kişine odaklanmış bir sergi olarak belirtilmiş. Benim bir ilgimi çekti. Daha önceden birkaç tane festivalde Giovanni'nin eserleri yer almıştı. Ancak bu anladığım kadarıyla çok daha kapsamlı bir sergi oluyor. Çünkü onun ona ait illüstrasyonlar, fotoğraflar, portreler, onun yazdığı bütün kitaplar, çalışma masası ve sandalyesi, kullandığı daktilosu, Dinozorlar, vampirler ve fantastik roman ve sinema karakterlerinden oluşan onun e, oyuncak koleksiyonu, e, Dracula pelerini, günlük hayatta kullandığı özel eşyaları, yüzükleri, kuru kafu koleksiyonu ve yazdığı şiirler bunların hepsi sergide yer alıyor. E, Giovanni'yi eğer tanımak istiyorsanız e, kaçırmayacak bir fırsat. Yakından tanıyorsanız veya onu takip ediyorsanız da bence %100 görmeniz gereken bir sergi. E, kendisi benim için... Beyoğlu kontudur e, Giovanni. Hem de bu radyo programına veya Sinematik Yeşilçam sitesine yapmamın ana sebeplerinden bir tanesi de Giovanni'nin e, yazmış olduğu kitaplardır. Onun için çok değerli. E, ben de bugüne kadar gitmedim. E, üzerinden 20 gün geçmiş ancak e, bu hafta içerisinde ben de e, gitmeyi planlıyorum. Kaçırılmayacak bir sergi. Hepinize tavsiye ediyorum. Yeşilçam arkeolojisi dediğimiz zaman bu işin birazcık da temeline, bu işin ruhunu taşıyan noktalardan bir tanesi. Bizlerin onun yolunu devam ettirdiğimiz olarak söylediğimiz, bu çok önemli bir ismin adına yapılmış bir sergi. Kaçılmaması gereken bir sergi olarak burada kesinlikle yer vermem gerektiğini düşünüyordum zaten. Biliyorsunuz programda pek böyle güncel haberlere yer veremiyoruz. Daha çok konuklarla sohbetlerimiz yer aldığı için ancak bugün denk geldi. Hem de ben de güncellemek istedim. Şimdi bir müzik arası da vereceğiz. Sizler için yine bir neşeli şarkı seçtim. Que Carambolo Ragasi. 1974 yılı yapımı bir şarkı ve Stelvio e, Çipriyane tarafından e, yazılmış bir şarkı. E, bu ilginç bir aslında e, detay çünkü e, Robert Widmark olarak bizim tarafımızdan bilinen e, Alberto Del Aquan'ın ve e, yurt dışında da George Arkın olarak bilinen Cüneyt Arkın'ımızın başrolde oynadığı ve e, aslında İtalya'da da ve video e, sektöründe de o dönem e, oldukça takip edilmiş bir şarkı. E, film Hem de e, filmin müzikleri de orijinal müzikler. Bu da e, ilginç bir detay. E, yurt dışında İtalya'da e, Ernst Hofbauer olarak geçiyor yönetmeni filmin. E, bu aslında bazı Türk filmlerinde özellikle Natuk Baytan'ın filmlerinde onun ismi yurt dışında pazarlanmış olarak geçiyor. E, ancak e, film ağırlıklı olarak Türkiye'de çekilmiş. Ortak yapım olmasına rağmen ben bunu yani çamın bir parçası olarak görüyorum. üçge açılar filmle Onun için bunun da altını çizelim. Evet bir programın daha sonuna geldik. Yeşil çam arkeologimizin birinci yılını böylece tamamlamış olduk. Umarız e, bugüne kadar sizlere bir miktar da olsa yeşil çam üzerine bilgi taşıyabilmişizdir. Yeşil çamla ilgilenen dostlarımızı, araştırmacı dostlarımızı, büyüklerimiz umarım sizlerle buluşturabilmişizdir. Yeşil çam arkeoloji programımız devam edecek tüm hızıyla. Ve yine farklı değerli konuklarım olacak. Önümüzdeki hafta tekrar Yeşilçam Arkeolojisi programında görüşmek üzere. Bendeniz Utku Uluer. Hepinize güzel ve güneşli bir hafta ve hafta sonu diliyorum. 94.9 açık radyodan ayrılmayın. Hepimize güzel günler. Yeşilçam Arkeolojisi